İstanbul Barosu Sayın Başkanı Mehmet Durakoğlu konuğumuz. Tabii ki hem avukatların hem baroların hem de dolayısıyla Türkiye'de hukukun en önemli konularından birini konuşacağız bugün kendileriyle. Çünkü belki de 1878'den beri İstanbul Barosu ve diğer baroları ilgilendiren e, baroların kuruluşundan beri en farklı, en değişik bir e, düzenleme yapılmak isteniyor avukatlık yasasında. Ve bu e, yasa değişikliği e, hakikaten e, hem avukatlık mesleği açısından hem barolar açısından hem de e, işte avukatlık yasasının başında tarif edilen savunma ve savunmanın örgütü Baroların konumlarını şu açısından önemli bir değişikliğe işaret ediyor. Ama bu değişiklik olacak mı olmayacak mı? Barolar, avukatlar burada nasıl bir tutum alacak? Bunları konuşacağız Aynı Hanım'la. Bu arada İstanbul Barosu'nun da katıldığı sanıyorum 47 baro gelişmeleri değerlendiren bir toplantı yaptı. Başkana bu toplantı gündemini ve oradaki konuşulanları sormak istiyoruz. Bu arada tabii niçin siyasi iktidar barolarla ilgili özellikle avukatlık yasasında böyle bir düzenleme ihtiyacı duydu ve bu noktaya gelişle ilgili baroların tutumu neydi ki, barolar ne yaptı ki, nasıl bir süreçle gelindi bunları Sayın Başkan'dan dinleyeceğiz. Başkan tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Hoş geldiniz Sayın başkan Sağ olun. Çok mersen. Evet. başkan bu yakın tarihte bir toplantı yaptınız. Bu toplantının gündemi de avukatlık yasasında yapılmak istenen veya işte düşünülen düzenlemelere ilişkindi. Bu toplantının gündemi neydi? Neler konuşuldu? Sizce bu noktaya hangi sebeplerle gelindi? Buranın, Bunun kronolojik ve siyasi sebepleri sizce neler? Evet çok teşekkür ederim. Önce hem böyle bir davet yaptığınız için hem de tam da bu ortamda böyle bir konuyu e, açıklığa kavuşturmak için böyle bir olanağı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Hem de e, iki değerli üstadla birlikte bu sorunları tartışmak benim için de çok e, zevkli ve çok güzel olacak diye düşünüyorum. E, aslında sorunu çok uzun bir süreçten bu yana birlikte yaşıyoruz. Ben e, anlatımı e, ilerletmeye çalışırken size anlatmaktan daha çok dinleyicilere bir şey anlatmayı tercih ediyorum. Çünkü en az benim kadar hatta bazı konularda Deneyimi e, mesela Bahri Abinin benden çok daha fazla çok daha fazla şey bildiğini de biliyorum. O mesela, nedenle de e, e, ne olur e, anlatım şekline ilişkin düzenlemeyi bu şekilde değerlendirin. Çok ciddi sorunlarımız olduğu bir aşamadayız. Evet yargı ile ilgili avukatların çok ciddi sorunları var. Yargı içerisindeki rolümüzün belirlenmesi ilişkin çok ciddi sorunlarımız var. Ee, koronanın getirdiği 3 e, aylık bir süreç içerisinde herkesin bürosunu kapatmasından kaynaklanan çok ciddi sorunları var. Ee, zaten mesleğe ilişkin var olan sorunlarımızın üzerine binen bu ekonomik güçlükte e, bizi daha öteye taşıyan, daha yeni şeyler düşündürmesi gereken bir noktaya gelmişken insanlar e, korona nedeniyle evlerine hapsedilmişken, 65 yaş üstü evden çıkamazken, 20 yaş altı evden çıkamazken falan bir anda böyle bir şey e, devreye girdi. İnanılmaz inanamayacağımız bir şey gerçekten yani neden oldu böyle bir şey mi vardı yani o evlerinde oturan insanlar oturup da yani bu, bu barolar seçimlerini nasıl yapıyorlar ya falan diye mi düşünüyorlardı böyle bir hiç böyle bir şey olmadığı halde e, bir anda gündeme geldi. Bir baktık yandaş basının bazı e, kalemşörleri kalem oynatmaya başladılar. Ee, biz de kendi kendimize e, tartışmaların içerisine girdik kuşkusuz. Yani avukatız, avukatlık kanunu değişiyor, baroyuz, e, avukatlık kanunu değişiyor. E, tartışmaların içerisine tam girmiştik ki önce Barolar Birliği Başkanı'ndan bir mesaj geldi. Ya yok böyle bir tartışma, oturun oturduğunuz yerde yani havanda su dövüyorsunuz dedi. Ertesi, aynı gün öğleden sonra... Adalet Bakanlığı bir açıklama yaptı. Böyle bir şey yok. Bu ortada gezilen bir taslaktan söz ediyorsunuz. Biz onu ta ne zaman yaptık yani bunlar güncellemeye muhtaç dedi. Yani biz de utandık doğrusu. Yani durup dururken bir tartışmanın içine girdiğimizi tam düşünüyorduk ki ertesi gün Cumhurbaşkanı bir anda bir açıklama yaptı. Ve yani böyle bir teklifin olduğunu, böyle bir hazırlığın olduğunu, bu hazırlığın da en kısa sürede meclis açılır açılmaz gündeme gelmesi gerektiğini olan ifade etti. Ee, yani tabii şimdi burada neyi nasıl anlatacaksınız, nasıl bakacaksınız pek çok açıdan bakabilirsiniz. Yani bir avukat kasası değişiyor, Adalet Bakanı'nın haberi yok, Barolar Birliği Başkanı'nın haberi yok. Yani işte tek adam rejiminin bir, e, güzel bir örneğidir tırnak içinde, güzeli tırnak içinde alın lütfen. Bir örneğidir mi diyeceğiz, yani öyle mi bakacağız, yani tek başına bazı şeyler mi yapılıyor diyeceğiz. Ya da e, Adalet Bakanı'nın, Barolar Birliği Başkanı'nın bile bilmediği bir tasarı... Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanlığı'nın arka odalarından bir yerden mi çıkıyor diyeceğiz, nasıl anlatacağız, nasıl izah edeceğiz. Doğrusu bilemediğimiz bir atmosferin içerisine girdik. Ondan sonra da daha çok şekillenmeye başladık. Tepkilerimizi daha çok ortaya koymaya başladık. Ancak beklentilerimizin ötesinde bir gelişme yaşandı. Biz önce 15 baro, sonra 21 baro, sonra 23 baro, arkasından 53 baroya kadar varan Türkiye Barolar Birliği'nin müdahalesinin dışında yani baroların tamamen kendi inisiyatiflerini kullanarak bir araya geldikleri 6'şer saat, 7'şer saat süren böyle arka arkaya yapılan toplantılar sonucunda hazırladığımız bir metin üzerinde ulaşabildiğimizi gördük. Siz de bilirsiniz yani 80 baronun arasında çok ciddi görüş ayrılıkları var ama bu görüş ayrılıklarını bir noktaya getirebildikleri Mesleki sorun olarak gördükleri zaman nadiren altına imza atabiliyoruz 80 baro olarak ama 80 baronun altına imza atabileceği bir metni 19 Mayıs tarihinde o gün yaptığımız toplantıda 80 baronun 78'inin de katıldığı bir toplantıda 80 baronun imzasını açtığımızda başarılı olabileceğimizi gördük. Orada açık bir biçimde yani içinde bulunduğumuz koşullarda da e, bizim mevcut mesleki sorunlarımız karşısında da bu e, getirilen, e, hazırlandığı söylenen teklifin e, yanlış olduğu, bu teklifin geri çekilmesi gerektiği ancak avukatların avukatlık kanunu ile ilgili e, ihtiyaçlarının da olabileceği eğer bu ihtiyaçları konuşmak istiyorsanız barolarla Türkiye Barolar Birliği'nde dahil olmak üzere konuşmak suretiyle Bunları yeniden şekillendirebiliriz, Bir e, bu ortamdan kaçıyor falan e, değiliz minvalide bir açıklama e, yaptık. Ancak buna rağmen gelişim süreçleri durdurulamadı, devam etti. E, ve e, bu çerçeve içerisinde devam ettiğini gördüğümüz için de e, bu kez artık e, yani online ortamlarda falan değil de fiziki olarak bir araya gelme ihtiyacını duyduk. Ve sizin de söylediğiniz gibi geçtiğimiz 1 Haziran pazartesi günü, ee, çok büyük bir miktarda baroların katıldığı, katılamayanların da online katıldığı, yani tamamının neredeyse e, katıldığı bir e, baro başkanları toplantısı Türkiye Barolar Birliği'nde yapıldı. E, bu toplantıda e, ortaya çıkan son durum itibariyle değerlendirme yaparsak eğer, e, 3 Haziran dün, dün itibariyle söylüyorum, 3 Haziran itibariyle e, AK Parti'nin yakasında bu konunun görüşüleceği henüz e, bir sonuç aşamasına varılmadığı, nitekim elimizde bir e, kanun teklifinin de olmadığı, e, henüz hazırlanmadığı, içeride de tartışmaların yapılmakta olduğu, dolayısıyla nasıl şekilleneceğinin belirlenemediği bir ortamda bulunduğumuzu, e, 19 Mayıs itibariyle vardığımız 80 maralık müstavakatın bozulmaması gerektiği, ee, bu çerçeve içerisinde de e, aynı şeylerin tekrarlanması suretiyle e, yeniden tasarının geri çekilmesinin istenebileceği, istenmesi gerektiği e, aynı şeyleri bir kez daha e, tekrarlamak suretiyle yani eğer gerçekten bir e, değişiklik ihtiyacı içerisinde iseniz e, o ihtiyacı karşılayabilecek e, olguya hazır olduğumuzu, bir müzakereye hazır olduğumuzu söylemeye çalıştık. Ee, başkanım, olanları... başkanım, hı hı. başkanım, özür dilerim. Şimdi bu e, e, baroların, Barolar Birliği'nde yaptığı toplantı ve bu toplantıda siyasi iktidarın veya hükümetin, Cumhurbaşkanlığının e, yapılması is istenen, e, yapmak istedikleri teklifi geri çekmeleri konusunda mutabakata vardığınızı 19 Mayıs'ta varılan 80 Baron'un mutabakatının önemli olduğunu, AKP içinde de bunun tartışıldığını söylediniz de Hı -hı. izleyicilerimizin konuyu anlayabilmesi açısından ana başlıklarıyla yapılmak istenen değişikliği de ve buna karşı çıktığınız şeyi de anlatabilirseniz Hı -hı. izleyicilerimiz konuyu daha dikkatli dinleyebilir evet. diye düşünüyorum. Olur. <gülüyor> bu son şeyin bu son mutabakatın yani bütün baro başkanlarının imzaladığı mutabakatın bir satır arasını birkaç cümleyle özetlemek isterim izin verirseniz. Yani hangi noktaya geldiğimizi göstermek bakımından. En az bir evet. teklifin olmaması nedeniyle şu aşamada çünkü mesela kişisel olarak ben böyle bir tablo karşısında nasıl bir eylemsellik sergileyeceğiz, bunun eylemsellikleri kararlaştırmak için gittim Ankara'ya. Yani beklentim buydu, toplantıdan böyle bir sonucun çıkmasını bekliyordum ama bu anlattığım gerekçelerle böyle bir noktaya gelelim. Eğer bu gerçekleşmezse eylemsellik noktasına varabileceğimizi belirtelim dedik. Şu aslında, yani satır aralarından söylemek istediğimiz şu, sizin müzakere ediyorsanız edin ama bizim genel yaklaşımımız bunları geri çekmektir. Geri çekerseniz eğer biz size bir el uzatıyoruz, müzakereye açık olduğumuzu söylüyoruz ve bu müzakere bağlamında da bazı şeyleri değiştirmek istiyorsanız gelin oturun konuşalım. Ama bir tek şartımız var, öncelikle bunu bir geri çekin şeklindeki bir tabloydu. Satır arasında getirdiğimiz şey buydu. Şimdi ne var, e, teklifin içerisinde ne var, ne konuşuluyor derseniz bunları da e, söylediğim gibi bir yazılı şekilde e, önümüze almış değiliz. Yani e, iki şeyden bahsediliyor ağırlıklı şekilde. Çoklu baro ve e, özellikle de e, misbi temsil. E, çok çeşitli değerlendirmeler var. Yani doğrusu... E, açıklıkla konuşmak istersek çoklu baronun çok da gerçekleşmesi ihtimalinin olmadığı buna karşılık işte onun böyle ölüm gibi gösterilip bizi nispi temsile sıtmaya razı edebilecekleri gibi değerlendirmelerden tutun da yok hayır çoklu baro daha önemli bir ağırlıkta denilen sistemlerde konuşulanlar da var yani bunların hangisine kadar doğrudur bilmiyorum yani siyasetçi grubuyla karşı karşıyayız kendi işlerinde bir stratejileri olabilir o strateji uygulayabilirler bu, bu... Bu konular çok bizim meşguliyet alanımız değil ama karşı karşıya bulunduğumuz şey özellikle de çoklu baro ve nispi temsil. O arada iki konu ve daha başkan, önem kazanıyor. Ve başkan özür dilerim. Zaten siz de başta söylediniz. Adalet Bakanlığı'nın ve Türkiye Barolar Birliği'nin ki siyasi yaklaşımlar açısından Cumhurbaşkanlığı'na daha yakın bir konumda olduğunu biliyoruz ve görülüyor. Onların bile net bir bilgisinin olmadığını böyle bir şey ortada yok diye açıklama yaptıklarını söylediniz. Dolayısıyla evet. elde somut, açık ve net, çerçevesi belirli bir taslak olmadığı açık ama iki konu evet. önemli olarak öne çıkıyor. Birincisi çoklu baro ikincisi temsili sistem. Peki bu Hükümet böyle bir ihtiyaca nereden geldi Sayın Başkan? Hı. Ee, bu arada iki şeyi daha söyleyeyim. Yani bu görünür iki gerçeklik. Vizsat Cumhurbaşkanı e, bu parolalar e, kendi ağırlıklarını zorunlu üyelikten alıyorlar gibi bir laf etti. E, açık açık bunu söyledi. E, dolayısıyla zorunlu de mi kaldırılıyor acaba gibi bir şeyde konuşuyoruz. Ve benim e, bir iddiam var her yerde söylüyorum. Bütün toplantılarda söyledim. E, dikkat ederseniz e, iktidar ağzıyla konuşan herkes aynı şeyi söylüyor. Bu barolar çok siyaset yapıyorlar. E, siyaset yapma yetkisinin kaynağı 76. ve 95. maddelerimiz bizim. Yani e, hukukun üstünlüğünü savunmak ve insan haklarına sahip çıkmak e, gibi iki temelden kaynaklanan algı. E, bunu da ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bana sorarsanız eğer herhangi bir teklif e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelirse eğer ee, teklifin içerisinde yazılı olmasa bile 76 ve 95'in bu e, fıkralarına ilişkin değişikliklerinde yapılabileceğini düşünüyorum. Bunu da kafadan atarak bir tahminle falan söylemiyorum. Çünkü 2014'te Adalet Bakanı'nın hazırladığı taslakta bu değişiklikler yapılmıştı zaten. Şimdi böyle, böyle baktığınız zaman e, iki temel üzerinde konuşuyoruz aslında ama e, dört tane e, büyük tehlikenin bulunduğu hatta bana sorarsanız belki de e, bu, bu bir tahmin işte. 58. maddeyle ilgili de e, sıkıntılarının olduğunu biliyorum yani e, geçmişte. Şimdi nereden çıktı bu? Evet, yani görünürde e, Ankara Barosu ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yapılan o polemik e, sebep gösteriliyor ama asla buna inanmıyorum. Bu, e, bu bir bahaneydi. E, onlar için e, belki zamanın erkene çekilmesi gibi falan sonuçlar da oldu ama olmasa da olacaktı. Değişen, değişen bir şey olduğu kanısında değilim. E, ama... E, siz de biliyorsunuz ki bu, bu, bu demokrasinin kılıcını ifade eden, tepemizde sürekli dolaştırılan bu olgu dördüncü kez gündeme geliyor. Ee, anımsarsanız 2009 yılında Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı olduğu dönemde devlet denetleme kurulu raporlarına kadar bu çoklu baro evet. sistemi ve niteli temsil sistemi girmişti. Ee, o dönem içerisinde de e, yine 2010'da referandum yapılacağı FETÖ'ye FETÖ yargının üç ayağından ikisinin teslim edileceği konusundaki planlamanın üçüncü ayağının teslim alınması ile ilgili bir tasarımdır bu. Böyle belirlemek lazım. Yani 2009'da çok açıkça bunu ifade etmişlerdi zaten. Daha sonraki sürece baktığınızda referandum gerçekleşti. O referandumda hakim ve savcı ayağı elde edildi. FETÖ'ye teslim edildi açıkça zaten. Ama avukatlar kısmı, barolar kısmının eksik kalmaması bakımından da böyle bir proje ortaya konulmuştu. Bu proje bir süre sonra anımsarsanız Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la o zamanki Metin Feyzoğlu arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Metin Feyzoğlu arasında, daha sonra da Türk Tabipler Birliği ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında ortaya çıkan üç kez ortaya çıkan tartışmalarda yeniden gündeme getirildi. Yani o FETÖ projesi olduğu konusunda hiçbir kuşkumuzun olmadığı 2009 Devlet Denetleme Kurulu raporlarında yer alan o proje sürekli FETÖ'nün kütüphanesinde duruyordu. O kütüphaneyi de devraldıkları için... Arada bir böyle e, herhangi bir şey söz konusu oldukla, olduğunda o kütüphaneden o proje çıkarılıyor. Şimdi bir kez daha çıkarıldı. Geldiğimiz nokta aslında bu. Yani geçmişine baktığınız zaman bunu görebilmeniz mümkün. Bu çok net görünüyor. Bu bir feto projesi ve bu FETÖ projesi de söylediğim gibi e, sık sık e, e, raftan dışarı çıkarılıyor. E, yani denilene göre, e, şimdi bu, bugün açıklanana göre de e, Biraz daha proje değişmiş galiba. Yani dün kadar konuşulanların bugün Hürriyet Gazetesi'nde yer alan şeklini söylüyorum. Bütün illerde değil ama Ankara, İstanbul, İzmir'de yani daha doğrusu Levhada yazılı avukat sayısı 5000'i geçen e, illerde e, çoklu baro e, kurulmasına karar verilmiş. Bunu ben bir anlamda e, e, 80 baronun, 80 baronun bir araya gelmiş olmasına ilişkin bir yanıt diye nitelendiriyorum. Bugün okuduğumda öyle nitelendirdim. Yani aslında 77 baroya siz Ankara, İstanbul, İzmir'in haklarını mı koruyorsunuz? Yani tamam sizin için de bir tehlike söz konusuysa ben o tehlikeyi ortadan kaldırıyorum. Sadece Ankara, İstanbul, İzmir için yapıyorum denilen. Dolayısıyla bu istifakı da anlamsızlaştıran bir yanıt verilmiş gibi geliyor bana. Ee, sadece Ankara, İstanbul, İzmir gibi yerlerde e, 2 bin kişi bir araya gelirse ya da bir yüzde koyacaklar herhalde e, herkesin kendi borusunu kurmasının sağlanması gibi e, bir e, tasarım söz konusu anladığım kadarıyla böyle bir noktaya e, geleceğiz. E, bir benim benim burada gördüğüm e, yani şimdi sistemleri tartışabiliriz. Çoklu var o nedir, ne değildir ya da ismi sistem nedir? Nasıl uygulanır, sayılar içerisine girebiliriz, belki bir sürü bilgi verebilirim ama e, gerekirse onları verelim. Ama e, ben vakti e, ekonomik olarak harcayabilmek, efektif harcayabilmek için daha doğrusu öncelikle, öncelikle amacın yani bu siyasi iktidarın avukatlarla ilgili, barolarla ilgili böyle bir tasarımı e, gündeme getirmiş olmasının gerekçelerini hepsinden daha önemli, yani projeden daha da önemsiyorum herhalde. Çünkü e, gördüğüm bir şey var ki yani e, bir türlü e, bu o, başkanlık sistemi de, yani ne, ne diyorsunuz onun adına işte e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi bir ad, adını bile öğrenemediğimiz bu garabet sistemin e, elde etmeye çalıştığı e, kurumsallıkların e, içerisinde bir türlü baroların, o barolarla birlikte pek çok meslek odasının aslında onda da ihmal etmememiz gerekiyor. Yani şimdi biz e, tırnak içinde sarı öküz olduk galiba yani Burada biz teslim alınırsak, diğer meslek odaları için de aynı şey söz konusu olacak galiba. E, elde edilemeyen meslek odalarının bir biçimiyle e, elde edilmesi, bu mümkün değilse atomize edilmesi, parçalanması, etkisizleştirilmesi e, amaçlanıyor. Buradaki temel amaç baroların susturulması ve sindirilmesidir. Hı hı. E, bence anlaşılması gereken Başkan, yani yurttaş... Hı hı. Başkanım özel, özür diliyorum. İlk defa kalbiliğinin <gülüyor> olağanüstü... Toplantıya çıkardığı dönemde siz önce deliktenlik kurulunun raporları içinde yer aldı dediniz ama sonra somut olarak Barolar Birliği'nin olağanüstü toplantıya çıkardığı dönemde zaten anayasada yer alan tüm meslek kuruluşları, barolar, tabip odası ve Türkiye Mimar Mühendisi odaları gibi odaları kapsayan bir değişiklik düşünülüyordu. Ama bu ertelendi. Şimdi dediğiniz gibi sadece barolar değil bütün bu meslek kuruluşlarıyla ilgili bir rahatsızlık var ve bir değişiklik projesi oldu. Evet. Ama bunun işte yani tek bir tasarıyla, tek bir teklifle falan geçirilmesinin söz konusu olamayacağı, herkesin kendi yasasındaki değişiklikle bunun sağlanabileceği ortaya çıkmasından sonra şimdi tek tek başladılar, barolarla başlayarak gidiyorlar anladığım kadarıyla. Ee, tabii yani bu e, demokratik kitle örgütleri meslek odası e, küvveti taşıyan, bence sivil toplum demek yanlış böyle de bir şey var ama yani sivil toplum tanımına uymuyor bizim konumumuz bu tür kuruluşların elde edilmesine yönelik, bunu yapamıyorsan eğer susturulmasına, sindirilmesine yönelik bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunu özellikle mesleğimizin dışındaki unsurlar tarafından, yurttaşlar tarafından özellikle bilinmesi ve benimsenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bizim anlamamız, anlaşılmamız gereken bir tablomuz var ve bu tablonun, yeterince anlaşılamadığı gibi bir yakınmamız öteden beri var zaten. Şunu galiba bütün topluma anlatabilmeliyiz diye düşünüyorum. Yani biz Türkiye'deki başka meslek odalarına, başka sivil toplum örgütlerine ya da başka demokratik kitle örgütlerine benzemiyoruz. Evet bir benzerliğimiz var. Birlikte hareket ediyoruz. Türkiye'deki bütün sivil toplum örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, meslek odalarının demokrasiye yönelik çok ciddi çabaları var. Çalışmaları var. Biz de o çalışmaların içerisindeyiz. Onların katkıları olmasa demokrasiyi bir noktada ileri götürebilmek mümkün değil. Bunların yatsınamaz katkıları var kuşkusuz. Ama baroların onlardan farklı bir tarafı var. Barolar yasama, yürütme, yargı denilen kuvvetlerin içerisinde, yargının içerisinde kurucu unsur konumunda bulunan savunmanın temsilcileri. Dolayısıyla e, buradaki konumumuz diğerlerinden bizi farklılaştırıyor. Bir farklılaştıran unsur da kuruluştaki yasamızın 76 ve 95. maddelerinde hukukun üstünlüğünü gözetmek ve e, e, insan haklarına e, sahip çıkmak, insan hakları ihlallerine karşı çıkmak gibi bir temel görev. Şimdi bu görevi yerine getirmek bağlamında e, yaptığımız mücadele sonuç itibariyle bizi... Siyasal iktidarın karşısında bir güç gibi gösteriyor. Ee, ama anlaşılmalı ki yani bu siyasal iktidarın kimliği kimi olduğu, başında kimin olduğu, hangi partinin olduğuyla falan ilgili olan bir şey değil bu. Tam tersine yani kim olursa olsun gerçekleştirmemiz gereken bir şey. Ee, böyle baktığınızda da asıl e, sorunun e, yani baroların iktidar karşısındaki duruşlarının Nasıl temellendirileceğine ilişkin. Bunu bir muhalefet partisi gibi falan diye anlatıyorlar. Evet bir muhalif duruştur o ama yani e, işin gereğinden kaynaklanan bir muhalif duruştur. E, sonuç olarak insan hakları ihlalleri siyasal iktidarlardan gelir ve e, siz o onlara karşı çıkmak zorundasınız. Yasa size bir görev yüklemiş. Başka hı hı. sivil toplum üldükleri için demokratik bir duyarlılık, bir hassasiyet olan konular barolar için bir görev görev olarak vermiş kanun. Dolayısıyla siz bununla mücadele etmek zorundasınız. Bununla mücadele ettiğiniz için de karşı duruşunuzun bir muhalefet gibi nitelendirilmesi ya da bir partisel muhalefet yapılıyormuş gibi nitelendirilmesinin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani geçmişte e, siz benden daha iyi biliyorsunuz en azından başka siyasal iktidarlar döneminde de aynı şey söz konusu olmuştu. E, hangi iktidar olursa olsun onunla karşı karşıya gelmek gibi baroların bir kaderi vardır ve bu ee, işin doğasından kaynaklanan bir kaderdir ve bunu kabul etmek gerekiyor. Şimdi bunda da siyaset yapmak mıdır? Yani adı siyaset yapmaksa siyaset yapmak olsun. Çok önemli değil. O, yani adın adının mutlaka bir şekilde konması gerektiğini düşünmüyorum. Yani bana sorarsanız siyaset hukuktur. Hukuk da siyasettir. Ama bizim yaptığımız hukuk siyasetidir sonuç itibariyle. Ve bizim ileri sürdüğümüz bütün görüşlerin haklılığı sonuç olarak bizim hukuksal gerekçelerimizi oluşturur. Yani biz hukuksal gerekçeleri itibariyle hak, haklı olduğumuz için bütün bunları savunuruz. Ee, geldiğimiz noktada bir e, siyasal muhalefet bir partisel muhalefetten değil ne kadar siyaset içinde barındırırsa barındırsın sonuç itibariyle bir hukuksal muhalefetten e, partisel olarak anlaşılması gerekenin dışında kalan bir muhalefetten söz etmemiz gerekir. Evet karşı duruştur çünkü e, yani insan hakları ihlalleri e, siyasal iktidarlardan gelir. Bu işin doğasıdır ve bunun e, gereği diye. Dolayısıyla böyle baktığınızda Temel amacın bu karşıtlığın tahammül edilemez noktaya getirilmiş olmasıdır diye düşünüyorum. Yani e, demokratik ülkelerde, hukuk devleti iddiasını hak eden ülkelerde e, bu bütün bu yaklaşımlara siyasal iktidarlar tahammül ederler, tahammül etmek zorundadırlar. E, ve e, sonuç itibariyle de hukuk devletinin e, oluşmasındaki temel katkılardan birisidir bu sonuç itibariyle. Bu olmadan olmaz. Çünkü bu bir... E, e, yargı içerisindeki e, bir e, kurucu unsur olan savunmanın e, temsilcilerinin ortaya koyduğu yasayla belirlenmiş e, bir görevin yerine getirilmesidir. Yoksa biz yani geçmişte baktığımız zaman yani tarihsel olarak Montesquieu'dan beri biliriz ki siyasal iktidarlar kendilerini hukukla sınırlamak istemezler. E, yani e, barolar için, hukukçular için bir adalet ideali vardır. Ondan asla vazgeçmez barolar, avukatlar. Adalet idealinden bizi vazgeçirebilecek hiçbir gerekçeyi tanımıyoruz. Ama onun karşısında real politik o adalet idealini bir şekilde sarsmaya, yok etmeye, görmezden gelmeye kalkışırsa bu mücadeleden de bizim vazgeçmemiz mümkün olmaz. Bu tarihsel süreçte hep böyle gelişmiştir zaten. Yani adalet idealini biz, Reel politiğin tartışmalı değerlerine feda edemeyiz. Onlar bir ideolojidir, saygı değerdir, hiçbir sıkıntımız yok. Her bir muhalefet partilerinde, iktidar partilerinde bir ideolojileri vardır ama yani o ideolojilere biz adaleti feda edemeyiz. Onların bakış açıları farklıdır, bizim bakış açımız farklıdır. Kaldı ki yani şimdi mesela Ankara Borosu'nun Diyanet İşleri Başkanlığı'yla yaptığı başkanım, şeyden sonra. Başkanım, başkanım. Başkanım Hı? isterseniz bunun bir müzik arası verelim. <gülüyor> müzik <biraz> arasından <gülüyor> sonra bu ikinci e, önemli aşamaya geçelim başkanım. Olur. Olur. E, ve şimdi Tülay German'dan eski bir şarkı Burçak Tarlası'nı dinleyelim ve sonra ikinci bölümde konuşmaya devam edelim. Evet 94.9 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programında barolarla ilgili e, yapılacak. Aslında çerçevesi de tam belirli olmayan Adalet Bakanlığı'nın, Türkiye Barolar Birliği'nin de net bir bilgisinin bulunmadığı değişiklikler üzerine ve bu değişikliklerin hangi süreçle bu noktaya gelindiği ve baroların buna ilişkin tutumlarını konuşuyoruz ve Sayın Başkan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu konuğumuz ve o e, bu süreçle ilgili çerçeveyi çizerken baroların e, doğal görevlerini açıkladı ve bu bunun zaten bir siyaset olmadığını veyahut da hukukun zaten siyaset olduğunu söyledi. E, Avukatlık Kanunu 76 ve <gülüyor> 95. maddelerinin 21. fıkralarına atıf yaptı. E, gerçekten 76. maddede barolar Avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mes mensuplarının birbirleri ve iş sahipleriyle olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak, meslek düzenini, ahlakını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak diye devam eden bir kuruluş ve nitelik düzenlemesi var. 21. maddesinde de 95. maddenin 21. fıkrasında da hukuk devletini, insan haklarını savunmak sadece savunmak değil, burada bunların etkinliğini sağlayabilecek çalışmalar yapmayı da baroların, avukatların görevi olarak söylüyor. Yine başkanımızın söylediği gibi barolar sadece bu dönemde veya şu iktidar bu iktidarla değil, bütün Hukuku zorlayan dönemlerde muhalif olmuşlardır. 12 Eylül'de İstanbul Barosu 12 Eylül rejiminin boy hedefi olmuştur. Ve hatta 12 Eylül öncesi 76-77 Baro seçimlerinde İstanbul Barosu Çağdaş Avukatlar Grubu Baro Başkanı olarak yasa da yani 27 Mayıs ihtilali sonrası yasa da mahkemelerinde ee, savunmanlık görevi yaparak o yargılamaların olağanüstü olması, o yargıların hukuku çiğnemesi ne karşı çıkmış. Orhana Paydını başkan olarak seçmişlerdir 77 tarihinde. Bu İstanbul Barosu ve diğer baroların hukukun üstünlüğü, insan hakları ve savunma hakkına ilişkin nasıl bir köklü gelenekten geldiklerini ve bunların onların baroların avukatların genlerine yerleşmiş bir tutum olduğunu gösteriyor. Başkanımız da bizim hangi iktidar olursa olsun önemli değil. Biz hukuku, hukukun üstünlüğünü, hukuk devletini ve savunmayı savunuruz dediler. Aynur Hanım siz bunlara ilaveten bir e, e, soru da sormak istiyorsunuz. Ondan sonra doğrudan bu süreçle ilgili sözü başkanımıza teslim edelim. Teşekkür ederim. Ben aslında başkanımız hiç kesmeden dinlemek istedim. Dinleyicilerimiz de olabildiğince durumu kavrasınlar diye çok da iyi özetledi Sayın Başkanımız. Ama benim bu süreçte en çok dikkatimi çeken husus yöntem. Sayın Başkan da söyledi. Petro Kütüphanesi'ni dev aldılar şimdi işlerine geldikçe kullanıyorlar diye. Ve haberlere bakınız yasa değişikliğinin raftan indirildiğinden söz ediliyor. Adalet Bakanı'nda bir dönem yapmıştık ama şu an gündemde değil diyor. Şimdi burada özellikle olan bir durum var. O da baroların nasıl kuruldukları, nasıl çalıştıkları ve işlevlerinin ne olduğu. Şimdi Birleşmiş Milletler Havana Kuralları da var elimde ve 24. maddesi diyor ki dış müdahaleye maruz kalmadan avukatların ve baroların görevlerini yapması lazım. Yani nedir özellik? Özel olması, bağımsız olması, devletten ayrı olması. Devletin idari ve mali denetiminde olsa bile kendi organlarını kendisinin seçmesi, kendi hukukunu kendinin belirlemesi. Bakın Barolar Birliği'nin meslek kuralları var. Kim kabul etmiş? Barolar Birliği genel kurulu kabul etmiş. Evet anayasa 135 var genel çerçeveyi çiziyor ama... Kanunla da kurulmuşuz ama yine de iç hukukunu belirleyen e, kendine özgü e, suyu generis özellikleri olan bir yapı. Bir kere böyle bir yapıyı kabul etmeyip böyle bir yapıya fikrini sormadan e, doğrudan egemen iktidar ilişkileri üzerinden kendine özgü yönetimi olan bir işlevi olan kuruluşa müdahale etmek demokratik geleneklere ve Birleşmiş Milletler camiasında kabul gören işleve aykırı. Ben buna çok önem veriyorum ve beni en çok rahatsız eden şey bu. Uygulamada pek çok sorunumuz var. Kabul ediyorum. Bunu ağırbaşlı bir şekilde belli başlıklar altında her zaman tartışırız. Sorunlar bitmez. Ama bu ele geçirme e, hissiyatını veren yaklaşımlar ve kendi hukukunu üreten bir demokratik yapıyı dağıtmaya, ona dışarıdan müdahale etmeye yönelen yaklaşım beni rahatsız ediyor. Ben sayın başkanımın bu konudaki özellikle değerlendirmesini çok e, değerli buluyorum ve dinleyicilerimiz duysun istiyorum. Buyurun sayın başkanım. Evet. Çok teşekkür ederim. Yani Bunlar da gerçekten yani bir ülkenin e, uluslararası bir sözleşmeye, havana kuralları gibi bir sözleşmeye imza atmış olmasından sonra ona sahip çıkmamasının ifade ettiği samimiyeti de anlatması bakımından önemli. Avukatların bütün dünyada sahip oldukları e, tırnak içindeki ayrıcalıkların aslında özü itibariyle halkın hak arama özgürlüğüne ilişkin bir sahiplenme duygusunu ifade ettiği gerçeğinin görmezden gelinmesi söz konusu. Anayasada açık bir biçimde 135. maddede tanımlanmış olmasına rağmen e, şimdi getirilen düzenlemelerin anayasaya aykırılığı da son derece açık. Hı hı. E, ama öylesine bir siyasal iktidarla karşı karşıyayız ki yani işte temel amacın o nedenle e, yani efektif kullanmaktan zamanı efektif kullanmaktan söz ederken anlatmaya çalıştığım o. Yani başka yaklaşımlar söz konusu. Susturma sindirme gibi bir yaklaşım söz konusu ve öyle olduğu için de gayri ciddi bulduğumuz bazı temellerden hareket edildiğini öğreniyoruz. Örneğin galiba 2000'li yılların başında Anayasa Mahkemesi turist rehberleri odasına ilişkin bir karar vermiş. Yani bunların hı hı. çok daha fazla olabileceği çoklu rehber odaları olabileceğine ilişkin bir karar vermiş. Şimdi oradan çıkarak Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir kararı var diye turist rehberleri odasıyla baroları e, eş tutan e, bir algıyla da karşı karşıyayız <gülüyor> maalesef. Yani ya böyle ya, böyle halbuki komik, halbuki tekel var değil mi efendim mesleğe yani, kabulde <gülüyor> mesleği he, icra ederken yani. sürülen denetimde ve meslekten çıkarmada çoklu bara olduğunda kim kimi nasıl kabul edecek nasıl çıkacak çok hukukluluğa doğru yani bir kamu hizmeti olan kamu görevi yaparken avukatlar baronun denetiminde olan avukatların savunma işlevini yerine getirirken kamusal yarar ile meslek mensuplarının menfaatlerinin dengelenmesi görevini icra eden bir kamusal organı siz birden fazla parçalara böldüğünüz zaman o zaman mesleğin bağlı olduğu kuralları da değişken hale getiriyorsunuz. Yani darma e, kişi... duman edersiniz. Evet, darma evet. duman edersiniz. Yani başlayın hukuk fakültesini yeni bitirmiş genç bir meslektaşımızın avukat olmaya yönelik stajlarından başlayın, ruhsatlarından, mesleğe kabullerinden Disiplin Meselikçi işlerinden eğitimler. yani Hı. eğitimlerden yani hepsinin darma duman olacağı herkesin özellikle de disiplin bakımından ortaya çıkabilecek olan sorunun nasıl çözüleceğinden siyasallaşmadan o siyasallaşmanın sonuçlarından yani birbirlerine e, başka nedenlerle bağlı olan insanlara <gülüyor> ilişkin getirilecek yaklaşımlar. Ya darmaduman ama amacın bu olduğunu düşünüyorum yani amaç evet. bu zaten yani e, amaç atomize etmek gibi bir şey. Bu Sayın Başkanım, buyur. ben şunu söylemek istiyorum. Çok özür dilerim söz kesmekten çok utanarak. Yurusuz 5. maddenin 4. fıkrası anayasada e, siyasi partiler aday gösteremezler diyor. Ama çoklu evet. baro olduğunda ne olacak değil mi? Bu kuralı fiilen Aynen. dolaylı olarak bertaraf eden Tabii bir yakınlaşma uzaklaşma. Ayrı, i̇lk akla gelen siyasal ayrışmalar olacak. Yani e, sonuç itibariyle en son e, baro genel konuları düşürürseniz 10 ayrı aday girdi. Hı hı. bu adaylar arasında 6-7 tanesi zaten hı hı. E, siyasal olarak biçimlenen, öyle söylenen, öyle nitelendirilen, çok da haksız değil. Öne çıkan. Evet, o evet, öne çıkan. Öne çıkar. Evet, o niteliği öne çıkan <gülüyor> adaylıklardı. Yani şimdi bunların e, her bir iddiasını... Ve de o... özür dilerim yani burada 76. maddedeki gibi seçimlerde gayet demokratik bir işleyişle bu Yönetimi, disiplini, delegasyonu Tabii. belirledi. Aynen yani or orada bir sıkıntı yok zaten. Ee, ama yani anlatılmaya çalışılan şeyde de çok ciddi farklılıklar oluyor. Ben öze özellikle bir şeyi vurgulamak istiyorum. Yani şöyle de bir eksikliğimiz var. Yani bizim var e, o dediğimiz olguyu sadece avukatların bir meslek odası olarak nitelendirmek, onunla kısıtlı görmek de çok doğru değil. Ee, insanlar çok haklı olarak da belki yani film tuttuğunuz yerden tarif edilmesi gibi baroyu da kendi anlayışı biçiminde e, tarif etmeye çalışıyor oysa bizim e, bar olarak var olan görevimiz evet e, e, sizin de 76'da okuduğunuz gibi e, meslekle ilgili olarak alınması gereken e, yapılması gereken işlevleri görmektir ama bunun bir de dışa yansıyan yüzü var yani siz eğer barolar siyaset yapmasın, barolar bu işlerle uğraşmasın, barolar sussun, sinsin derseniz bir baro olma niteliği de ortadan kalkmış oluyor. Bunun mutlaka bilinmesi gerekiyor. Yani barolar siyaset yapmasın demek bence aslında siyasetin tam da kendisidir. Barolar siyaset yapmasın demek iktidarların dümen suyuna girsin demektir. Barolar siyaset yapmasın demek mesela insan hakları ihlalleri olduğu zaman sen görme, sus. Çekil kenara demektir. Barolar siyaset yapmasın demek mesela kadına karşı şiddet söz konusu olduğunda ya uğraşma bunda bu, bu senin işin değil demektir. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin ortadan kaldırılması gibi şeyler söz konusu olduğunda sen bunları duyma demektir barolar siyaset yapma dediğin zaman. Ya barolar siyaset yapmasın demek mesela istismara uğrayan çocukla ilgili olarak sen karışma bu işe girme bu işe ya da ya da işte onların e, istismarcıları ile evlendirilmesi söz konusu olduğunda bu senin sorunun değil demektir. Ya uğraşma bununla bakma bakma bu işe. İşkence hortlaması ancak ve yalnız barolar siyasete girmezse olur. İşkence yeniden hortlar. E, eğer baroları atomize ederseniz, parçalarsanız, siyasetle uğraşma derseniz kötü muamele dediğimiz şey yeniden ortaya çıkmaya başlar. eee bu hak ihlalleri karşısında, çevre hakkının ihlali karşısında, çevrenin talan edildiği noktalarda e, barolar siyaset yapmazsa eğer, e, yani o talan eden insanlar son derece mutlu olurlar mesela. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman bir baro işlevselliğinin e, dışa yansıyan yüzünde çok ciddi farklılıklar var. Barolar siyaset yapmazsa yoksullar hukuki yardımdan yararlanamazlar mesela. Yani geriye dönüp baktığınızda bütün bunların tarihsel süreçteki sonuçları e, hepimiz açısından çok büyük bir değerlendirme konusudur. İşte orada aynı Tuncel Yazgan e, e, İstanbul Barosu'nda e, zorunlu müdafelik görevi yapan Cemeka Servisi'nin kurucusu konumunda. O servis olmasaydı, bakın iddiayla söylüyorum, Türkiye için söylüyorum, sadece İstanbul için söylemiyorum, o servis o zaman kurulmuş olmasaydı Türkiye'de işkencenin önlenebilmesi asla mümkün olmazdı. Asla söz konusu olmazdı. Yani bu ülkede hakimler tedbir aldıkları için ya da işte e, savcılar daha duyarlı davrandıkları için, polisler daha insaflı oldukları için falan değil, gece yarıları biz o sorgulara gittiğimiz için, o servis olduğu için, o daha sonra e, ceza mahkemeleri usulü kuanına sonra cemekaya açıkça girdiği için bu ülkede işkence daha e, az konuşulur hale geldi. Bunları biz sağladık sonuç itibariyle. Şimdi atomize ederseniz, parçalarsanız, onu yok ederseniz eğer, bunların yeniden hotladığına tanık olabilirsiniz. Yani genel olarak da baktığınızda Türkiye'de bir otoriterleşen yapının gerçekleşmeye çalıştığını görürseniz eğer, aslında yapılması düşünülen değişikliklerin, bu otoriterleşme çabalarının bize düşen payı olduğunu da görebilmeniz mümkün. Yani o otoriterleşme karşısındaki tek güç, Neredeyse belki tek güç konumunda bulunan baroların parçalanması, Türkiye'deki rejim değişikliğinin hangi noktalara varabileceğine ilişkin bir tahlili de gereksizdiriyor aslında. Böyle baktığınız zaman da yani barolar üzerinde oynanan oyunların, başka hangi oyunların parçalarından birisi olduğu, yani puzzle'ın neresi olduğunu da, e, doğru tespit etmek gerekiyor diye düşünüyorum bizim e, bar olarak yüzümüz e, belki e, yurttaşlarımız tarafından sadece avukatların örgütlü gücü falan diye anılıyor ama e, öyle bir şey söz konusu değil yani onun ötesinde e, çabaların gerçekleştirildiği mücadelelerin yapılmakta olduğu bir e, bir açık tablo var bunu da e, herkesin görmesi gerekiyor diye düşünüyorum e, başkan e, e, müzik arasından evvel dediniz ki Ankara Barosu'nun açıklaması dediniz. Bir de hakikaten ben bunun görülmesini ve bilinmesini de e, istiyorum. Sizin de bunu söylemenizi istiyorum. E, son adli yıl açılışında e, saraya çağrılan barolar adli yıl açılışının e, idarenin yani e, yürütmenin e, bulunduğu mekanda adli yılı açamayacaklarını orada açılmaması gerektiğini adli yılın simgesel olarak da bağımsızlığını korumak için yargının unsurlarının bulunduğu yani yargıç, savcı, avukatların bulunduğu ayrı bir yerde yapılması gerektiğini düşünerekten katılmamıştınız. Bu yasa Hı. değişikliğinin birazcık da bu yani Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri ile ilgili Diyanet İşleri'nin açıklamasıyla ilgili gösterdiği e, tepki e, sadece bu değil. E, i̇şte Barolar Birliği'nin e, dışındaki diğer baroların e, saraya adli yıl açılışına gitmemeleri ve hatta bence e, yerel seçimler döneminde Yüksek Seçim Kurulu'nun e, verdiği hukuksuz kararlara karşı hukuku ve dolayısıyla demokrasiyi savunma e, sesi olduklarından dolayı bir e, şey e, hedef haline getirildiğini düşünüyorum. Evet yani bunlar sıkça e, e, zikrediliyor bazı toplantılarda ortaya da konuluyor. Yani burada bir sıkıntı yok ama ben o hukuka <gülüyor> girmeden evvel e, tamamlama başladığım cümleyi tamamlarsam söylemek istediğim şuydu Barış Bey. E, evet. varsayalım ki siyasal iktidar Ankara Barosu ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasındaki tartışmada ya da bizim işte e, e, Yüksek Seçim Kurulu kararı karşısında, bizim aldığımız tavır karşısında ya da başka tavırlar karşısında bizi yüzde yüz haksız buluyor. Ve, ve varsayalım ki biz gerçekten yüzde yüz haksızız. Biz haksızız. Şimdi bir hukuk devletinde, bir demokratik devlette kendisinden farklı düşünüyor diye, salt kendisinden farklı düşünüyor diye <gülüyor> Bir siyasal iktidarın farklı düşünen o meslek odasını yok etmek, atomize etmek, seçim sistemini değiştirmek falan gibi bir hakkı olabilir mi ya? Böyle bir demokratik Ama... ülkeden bahsedebilir misiniz? Böyle bir hukuk devletinden bahsedebilir misiniz? Ya varsayalım evet. haksızlık. Yanlış yaptık biz. Asla böyle bir şey düşüncesinde değilim. Yaptıklarımızın tamamını yüzde yüz savunuyor. bir sıkıntım söz konusu değil. Ama varsayalım ki yüzde yüz haksızlık. Buna rağmen dahi böyle bir tasarı getirmeyi düşünebilir misiniz? Böyle bir, sizin böyle bu baş olabilir mi? Başkanım sizin bu söyleminiz üzerine aklıma şöyle bir şey geldi. Ee, biliyorsunuz 12 Eylül döneminde e, Hatta 12 Eylül'ün sabahı yapılan açıklamada e, darbeci 5 genelin bildirilerinde şöyle bir paragraf vardı. İnsan hakları ve demokrasi diye savunan bazı kurumlar diyerek özellikle İstanbul Barosu hedef alınmıştı. Hı hı. Ve e, darbe sonrası seçimlerde de 12 Eylül darbesi sonrası seçimlerde de bütün sık yönetim komutanları generalleri İstanbul Barosu'nun İstanbul Hukuk Fakültesi 1. sınıf anfisindeki toplantıya geldiler. Yani biz buradayız darbe Halen sürüyor. Ona göre seçim yapın dediler. Ve yine e, orada İstanbul Barosu hukuktan yana, demokrasiden yana, insan haklarından yana tutumunu gösterdi. Ve seçimleri onların istediği grubun tersine e, kazandı İstanbul Barosu. Ve İstanbul evet. Barosu aslında 12 Eylül'den sonra e, hukuku, demokrasiyi savunan en önemli kurumlardan biriydi. Bunun evet arkasından ne yaptı iktidar? Sizin söylediğiniz yani işte siz belki yanlış Hı -hı. yaptı. Tamam. Ama bunu karşısında bir meslek örgütünü yok etmeye kalkar mısınız? Atomize etmeye kalkar mısınız Hı -hı. diye sordunuz. Ne yaptı iktidar? Aslında 12 Eylül'ün iktidarı dedi ki baro seçimlerine hep gençler geliyor, yaşlılar gelemiyor. Bu nedenle bunlar seçimleri kazanıyorlar. O zaman Baro seçimlerine katılmak mecburidir ve katılmayanlar para cezası öder. Yani evet. 12 Eylül gibi zalim bir siyasi iktidarın, rejimin bile barolara yaptığı müdahale sadece bununla kaldı diyebiliriz. Tabii ufak evet. tefek bazı düzenlemeler de oldu ama bu çok önemli bir düzenlemeydi. Ben aslında bu noktalar konuşulduğunda peki yapabilirler mi, olabilir mi dediklerinde hep aynı örneği veriyorum. Ee, yani 12 Eylül darbecilerden, darbecilerden daha güçlü olabilir misiniz? Darbeciler geldiler, İstanbul Barosu'nun kapısına mühür vurdular. Ee, biz o mühürü şimdi İstanbul Barosu'nun girişinde e, e, bir çerçeve içerisinde e, herkese gösteriyoruz. Herkes bunu görsün istiyoruz İstanbul Barosu'nda. Yani 12 Eylül'cüler e, darbeler biliyorsunuz kendi hukukunu yaratır. O hukuku karşısına dikilebilecek avukatlardan başka kimse söz konusu değildir. Barolardır, avukatlardır. Onlar da onu bildikleri için 12 Eylül'den sonra geldiler. İstanbul Barosu'nun kapısına mühür vurdular. Ne oldu? Ne oldu sonra? İstanbul Barosu'nun kapısına mühür vurup baroyu kapattıklarını zannedenler bir süre sonra kapatılmadığını gördüler. Ama gelişen süreç içerisinde o Barış Derneği davası nedeniyle Orhan Apaydı'nın e, hapse atılması, içeride kalması, rahatsızlanması sonucunda ben hep aynı şeyi söylüyorum. Biz aslında Orhan Apaydın'ı şehit verdik o dönemde. Ee, böyle bir e, kayıpla karşı karşıya kaldık. Ee, onlar e, İstanbul Barosu'nun kapısına mühür vururken İstanbul Barosu'nun susturacaklarını, sindireceklerini falan e, düşündüler. Oysa tam tersi oldu. Yani o günden sonra İstanbul Barosu'nun galiba başka barolardan da farkını oluşturan bilinç düzeyi o Orhan Apaydin'in kaybedilmesiyle başlayan, o kapının mühürlenmesiyle başlayan bir süreçtir. Ee, İstanbul Barosu'nun bütün avukatları eğer bu konular söz konusu olduğunda mücadele etmezlerse, karşı çıkmazlarsa, e, boyun eğerlerse, rahmet ederlerse eğer e, Orhan Apaydin'e borçluk alacaklarını düşündüler. Bu bilinç düzeyi, bu mücadele düzeyi İstanbul Barosu'nun tarihini altın ahlerle yazıldı ve bugün geldiğimiz noktada yaptığımız mücadele de özü itibariyle budur. Yani tarihsel kökleri itibariyle e, böyle bir mücadeleden geliyoruz. Başarırlar mı, yaparlar mı? Evet, Türkiye Birlik Devleti'nde çoğunlukları var. Kaldırırlar parmaklarını, yaparlar. Yapabilirler bunu. Ama bunu konjonktüler olarak yapabilmeleri, onu tarihe de taşıyabilecekleri anlamına gelmez. Önemli olan nokta bu. Türkiye'deki Hı. yargı tarihi de, baroların tarihi de bunu açık bir biçimde yazıyor. Dolayısıyla buradan bizim vazgeçmemiz bu mücadeleden vazgeçmemiz asla söz konusu olmaz. Evet, son başkanım, dakika. <gülüyor> evet, Başkanım. Zaten, zaten sözüne ettiğiniz 95. maddenin 21. fıkrası ile eklenen düzenleme, yani hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak sadece bu kadar değil ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak. Derevi evet. uzun mücadeleler sonucunda ve de hakikaten barolar ve avukatlığın niteliği, özellikleri, tarihi sonucunda bu yasaya konulması gereken bir norm olarak eklendi. Bu mücadelelerin sonunda ihtiyaç görülen bir düzenlemeydi. Aslında bu düzenleme yapılmadan evvel de doğası gereği avukatlar İstanbul Barosu ve diğer barolar bu mücadeleyi yapıyorlardı. Ama 2001 yılındaki değişiklikle bu açık düzenleme ve biraz evvel söylediğiniz 76. maddedeki düzenleme ve 1. maddede avukatlık kanunun 1. maddesindeki yargının kurucu unsuru olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder düzenlemesi bu yasal düzenlemede 2001 yılında yapıldı. Buna yapılacak her müdahale aslında hukuk devletine yapılacak müdahaledir. Buna yapılacak bu düzenlemelere yapılacak her müdahale aslında demokrasiye müdahaledir. Ve o zaman deriz ki rejim son anayasa değişikliğinin ötesinde de başka bir noktaya varmak istiyor. Bunu bilelim ve buna göre herkes tutum alsın diye düşünmemiz gerekir diye düşünüyorum. Aynen katılıyorum. Evet ben de devletten bağımsız piyasa ve sermaye gücünden bağımsız toplumsal yararı gözeten niteliğinin unutulmamasını e, diliyorum. Yapılan e, bütün değişikliklerde kendi hukukunu üreten, kendi kendine kurulan e, bir yapıyı e, görmezden gelmenin demokratik geleneklere ve tarihe ihanet olacağını düşünüyorum. E, i̇nşallah iletişimli bir süreçle e, yeni bir dönemde e, sağlıklı, toplumun hak arama özgürlüğünü korumaya devam eden bir yapıya kavuşulur ya da vazgeçilir dediğiniz gibi bu değişiklik önerisinden vazgeçilip iletişim kurularak fiili ihtiyaçları gidermeye sorunları gidermeye yönelik yapıcı bir yaklaşım sergilenir. Gelenekler unutulmaz dilerim her şey mesleğin ahlakına işlevine uygun ilerler. Evet, evet zamanımız doldu herhalde. Başkan'a hem teşekkür edelim hem bir de belki son söz olarak söylemek istediği bir şey olur onu soralım. Yani Aynur Hanım noktayı o kadar güzel koydu ki onun üzerine başka bir şey söylemek istemiyorum. Kapanış, söz, kapanış sözleri onlar olsun. Ben size teşekkür çok teşekkür deyorsanız. ediyorum. Teşekkür hem böyle ederiz sağ bulduğumuz için, Hem de birlikte tartıştığımız için çok zevkliydi çok teşekkür ederim çok keyifliydi. Sağ olun başkan. Ee, yeni bir hukuk başkan. güvenliği programında buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın. Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca.